47. Bölüm Fatıma'nın yüzünden göğsüne kadar sızan kan, tokadın şiddetiyle tanınmayacak hale gelen yüz, bu arada dişi bir aslan gibi haykıran ses, Ömer'i fena halde sarsmıştı. Bir kadına, hele öz kardeşi olan bir kadına, böyle vurulur muydu? Said'in üzerinden kalktı, bir köşeye oturdu. ''Biraz önce okuduğunuzu bir göreyim.'' dedi. Sesi değişmişti. Yumuşamış gibi bir hali vardı. ''Olamaz.'' dedi Fatıma. ''Hiç mümkün değil.'' ''Nedenmiş?'' ''Çünkü alıp yırtacaksın.'' ''Geri vereceğim.'' ''İnanmam.'' ''Ömer'in sözü senettir ey Fatıma.'' Mekke vadileri içinde hiç kimse Ömer'in verdiği sözden döndüğünü duymadı. Hattab'ın başına yemin ederim ki Ömer sözünden dönmez. Şimdi getir bakayım şu okuduğunuzu. Ama o Allah'ın kelamının yazılı olduğu tertemiz bir sayfadır. Sense müşriksin. Hiç olmazsa bir defa yıkan. Ömer bu teklifi kabul etti. Gusletti, tekrar oturdu. Fatıma sakladığı sayfayı çıkarıp Ömer'in eline tutuşturdu. Ta ha Ey Resulüm sana Kur'an'ı sıkıntıya düşesin, meşakkat çekesin diye indirmedik. Bu Kur'an Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından Allah korkusunu hissedenlere bir hatırlatma ve öğüt olarak indirilmiştir. Rahman olan Allah arş üzerine istiva etmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'na aittir. İkisi arasında bulunan da yer altında olan da hep O'nun. Ömer buraya kadar okudu başını kaldırmadan mırıldandı çok şey demek bizim bu kadar tandığımızın hiçbir şeyi yok bir müddet öyle kaldı sonra devam et dokumayan şayet sözü açıkça söylersen o bunu duyar hiç şüphe yok ki o sır olanı da son derece gizli olanı da bilir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur en güzel isim onundur Ömer tekrar durdu, tekrar düşündü. Allah'tan başka ilah yoksa, Lat nedir, Uzza nedir, Hübel nedir? Onlar ilah değil mi? Yıldırım hızıyla geçti bu düşünce onun zihninden. Fakat güzel bir hatip, mükemmel bir edip olan Ömer, artık elindeki sayfaya gönlünü kaptırmıştı. Muzan'ın haberi sana geldi mi? Hani... O bir ateş görmüştü de ailesine ''Durun ben bir ateş gördüm. Ya size ondan bir kor getiririm yahut ateşin yanında yol gösteren birini bulurum.'' demişti. Ateşin yanına geldiğinde ona ''Ey Musa!'' diye seslenildi. ''Hiç şüphe yok ki senin Rabbin benim, ben. Ayakkabılarını çıkart. Çünkü sen mukaddes Tuva vadisindesin. Ben seni peygamber olarak seçtim.'' Şimdi vahyedileni dinle. Hiç şüphe yok ki, ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et. Beni anmak maksadıyla namaz kıl. Muhakkak ki kıyamet saati gelecektir. Herkes yaptığının karşılığını görsün diye. Ki ben onun zamanını gizli tutuyorum. Kıyamete inanmayan, ve nefsinin arzularına uyan kişi seni kıyameti hatırlamaktan alıkoymasın. Sonra mahvolursun. Fatıma ve kocası Said, Ömer'i endişe içinde izliyorlardı. Ara sıra onun hayretler içinde başını hafifçe salladığı görülüyordu. Bu arada gizlendiği yerde nefesini keserek korku içinde bekleyen Habbap da Allah'ım Habibi Ekrem'in duasını kabul buyur diye yalvarmaktaydı. Bu bir bakıma şu anda kendisi için de ölüm kalım meselesiydi. Şayet iş tersine gidiverirse Ömer'in kendisini de Said'i de doğraması işten bile değildi. Sonunda Ömer başını kaldırdı. Çok tatlı, çok güzel bir söz bu, dedi. Bu bir tek cümle yüreklere soğuk su serpti. Gönüller ferahlık buldu. Ciğerlere hapsedilen nefesler rahatça salıverildi. Abab gizlendiği yerden çıktı. Ya Ömer, zannederim ki Resulullah Efendimizin duası kabul edildi. Çünkü onu Allah'ım. Bu dine Ömer'le yahut Amr'la kuvvet ver diye dua ederken dinlediğim zamanlar oldu. Allah'ın Resulü şimdi nerededir? Fatıma cevap verdi. Eğer bir fenalık yapmayacağına söz verirsen yerini söyleyebilirim. Yemin ederim bir şey yapmam. Peki Erkam'ın evindedir. Ömer Habbab'a döndü. Düş önüme. Beni oraya götür dedi. Habbab kalktı. Ömer Tekrar kılıcını kuşandı ve beraberce yola çıktılar. Erkam'ın evinde dışarıyı gözleyen kişi telaşla içeri girdi. Ömer'i belinde kılıcıyla gelirken gördüm dedi. Yüzler birden gerildi. Yüreklerde bir eziklik, bir heyecan dalgası esti. Gözler birbirine telaş dolu bakışlar gönderdi. Ömer'in iyi bir maksadı varsa buyursun gelsin. Değilse onu kendi kılıcıyla öldürürüz. Ciddi bir ses bu. Başlar bu sözün sahibini buldu. Resulullah Efendimizin amcası Hamza bin Abdülmüttalip'ti. Nebi Ekrem aleyhisselam bırakın gelsin dedi. Ayağa kalktı. Öylece bekledi. Ömer geldi. Huzuru nebevi de durdu. Resulullah Aleyhisselam onu yakasından tuttu. Ey Hattab'ın oğlu! Sen sonuna kadar hep böyle mi kalacaksın? Mübarek yüzünü göklere çevirdi. Rahmet niyaz eden bir sesle. Allah'ım! Bu Hattab'ın oğlu Ömer'dir. Allah'ım! ''İslam dinini Ömer bin Hattab'la aziz et.'' diye niyaz etti. Orada bulunanlar tek kelime söylemiyor, fakat en samimi dileklerle, kalplerde bulunan dilleriyle ''Amin'' diyorlardı. Bu arada Ömer diz çökmüş bulunuyordu. Böyleyken bile, Normal bir insan boyunda olan Ömer'in ateş fışkıran gözleri Resulullah'a bakmaktan utanır gibi yere dikilmişti. Heybetli sesi olabildiğince yumuşak bir ifadeyle pürünmüş haliyle duyuldu. Ben Müslüman olmak üzere geldim. Allah'a ve Resulüne inanıyorum. Şah-ı Risalet Efendimizin kalbi bir anda neşeyle verdi. Yüce Mevla duasını kabul buyurmuş, Ömer gibi bir şahsiyeti iman etmek üzere ayağına getirmişti. Yüksek sesle Allahu Ekber diye bağırdı. Fahrin Mürseli'nin bu sevincine diğer müminler de katıldı. Onlar da Allahu Ekber diye haykırdılar. Mekke sokakları bu tekbir sesleriyle çalkalandı. Bir bakıma bu, Büyük Ömer'in İslam'a girişinin, serveri Enbiya Efendimiz ve ashabı tarafından top atışlarıyla selamlanmasıydı. Taşlara ferman okutacak, fırlantaları yontacak sertlikte olan Ömer'in kalbi, Fahri Alem Efendimiz'in duaları ve rahmet sularıyla yumuşayı yumuşayıvermişti. Evinden Yüce Peygamber'i öldürmek üzere çıkan Ömer, şu anda Resulullah'ın önünde iman etmek üzere diz çöken Ömer'di. Bu hadise müminler için gerçek manasıyla bir bayramdı. Küçümsenmesi caiz olmayan tehlikeli bir düşman ortadan kalkmış. Varlığıyla övününmeye layık yiğit bir dost kazanılmıştı. Din onunla aziz olacak, kuvvet ve şeref bulacaktı. O, Resulullah tarafından Müslüman olması için gecelerce dergahı Ahadiyete baş konulup yalvarılan büyük insandı. İnsanlık tarihinde bu şerefi onunla paylaşacak ikinci bir fert mevcut değildi. O günlerde Büyük Ömer 34 yaşındaydı. Ömer gittikten sonra hala eli yüreğinde olan Fatıma endişe dolu saatler geçirdi. ''Acaba Resulullah'ın bulunduğu yeri haber vermekte hata ettim mi?'' diyor. Daha sonra ağabeyesinin sözünün eri bir insan olduğunu düşünerek ferahlıyordu. Birden tek bir sesleri duyuldu. Yüksek sesle kalabalık bir insan topluluğu tarafından ''Allahu Ekber'' diye bağrılıyor, sokaklar bu seslerin heybetiyle inliyordu. Nelerin olup bittiğini anlamak için sokağa çıkanlar, gönüllerde bir şeyin bulunmadığını anlayarak yine evlerine döndüler. Akşama doğru Fatıma, ağabeyesinin Müslüman olduğunu duyduğu zaman sevincinden deli divane olmuştu. Erkam bin Ebul Erkam'ın evi o gün bir bayram sevinci yaşadı. Büyük bir mucize, büyük bir müjdeydi bu. Bundan sonra Müslümanlar, büyük Ömer vasıtasıyla Allah'ın yardımına mazhar olacak, rahat yüzü göreceklerdi. Müslüman olalı biri bu derece sevinildiğini hiç kimse hatırlamıyordu. Ömer orada Resulullah'ın dilinden İslam dininin ahkamını dinledi. Tane tane konuşan, hakkı ve hakikati dile getiren, insanın aklına olduğu kadar ruhuna ve gönlüne de hitap eden büyük peygamberin her sözü onun iç âlemini yıkadı. Küfrün ve şirkin tıka basa dolu olduğu kalbi bu defa iman nuruyla, İslam nuruyla bezendi. Yani bir Allah. Biz her halimizle ''Hak ve gerçek din üzere değil miyiz?'' ''Evet.'' ''O halde ne diye gizleniyoruz?'' ''Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki, beni küfür üzere bilen her meclise varıp Müslüman olduğumu açıklayacağım.'' Ömer, Resulullah'a veda ederek ayrıldı. Sabahın erken saatlerinde Ebu Cehil'in kapısı çalındı. ''Ömer bin Hattab geldi.'' dediler. Yerinden fırladı Ebu Cehil Enteresan bir haberle karşılaşacağında Hiç şüphe yoktu Buyur ya Ömer Buyur bacımın oğlu Beni içeri alacağını zannetme ey Amr Neden ya Ömer Kapım sana her zaman açıktır Ben Allah'tan başka hiçbir ilah Ve mabudun bulunmadığına Ve Muhammed bin Abdullah'ın da Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inandım. Sana da bunu müjdelemek üzere geldim Ebu Cehil'in suratı birden değişti ''Ciddi misin ya Ömer?'' diye kekeledi. Beyninin üzerine bir balyoz inmiş gibiydi. Ömer cevap olarak sadece ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu'' demekle yetindi. Ebu Cehil bir anda değişi vermişti. ''Allah senin belanı versin, getirdiğin müjdenin de belasını versin, dedi ve kapıyı şiddetle çarptı. Böylece arada bulunan arkadaşlık ve dostluk da sona ermiş oluyordu. Yollar ayrıldı. Ebu Cehil hırs ve kin yüküyle içeri girdi. Ömer huzur ve neşe içinde yoluna devam etti. Eli kılıcının kabzasında her an kavgaya atılmaya hazır... gözleri bakanların kalplerini delip geçen bu mert insan... Müminlere eziyet yapıldığı bilinen her yeri çekinmeden, zerre kadar gönlüne korku getirmeden dolaştı. Vardığı her meclisin kapısında ayakta durdu. Ve şahadet kelimelerini bağıra bağıra söyledi. Sonra onların neler yapacaklarını görmek üzere bekledi. ''Dün onu öldürmek üzere gitmiştin ya Ömer.'' ''Evet ancak vaktini onun getirdiğine inandım ve Müslüman oldum. O halde artık bizden uzak dur ya Ömer. Durmazsam ne olacak?'' Bu sorunun cevabı bir başkası için hazırdı. Ama onu Ömer'e karşı söylemek kolay değildi. Kolay olmadığı için söz orada kesiliyor, başlar yere iniyordu. Haber yıldırım hızıyla dolaşıyor. Daha Ömer oraya gelmeden haber geliyordu. Nihayet kalabalık bir topluluğun karşısında yine şehadet kelimelerini söylediği zaman evvelce hazırlananlar birden ona atıldılar. Şiddetli bir kavga başladı. Ömer karşısına geleni bir vuruşta yıkıyor, bir tekmede saf dış ediyordu. Ancak daha fazla dayanması mümkün değildi. Mağlubiyete adım adım yaklaşıyordu. Birden ''Ne var ne oluyorsunuz?'' diyen bir ses duyuldu. As Vail'in sesiydi. ''Ömer dinini değiştirmiş.'' dediler. ''Değiştirdiyse sizi alakadar eder mi?'' ''Adamın canı istemiş. Bir başka dine girmiş. Hadi dağılın bakayım.'' Bu söz tesirini gösterdi. Kavga bitti. Toplananlar birer ikişer dağıldılar. Aradan birkaç gün geçti. Ya Resulallah, dışarı çıkalım, müşriklere İslam'ın kudretini gösterelim, Kabe yanında namaz kılalım. Peygamber Efendimiz bu teklifi kabul etti. Müslümanlar, iki sıra halinde dizildiler. Birinin başında Ömer bin Hattab, diğerinin başında, Hamza bin Abdülmuttalib vardı. Yürüdüler. Sert adımlarla kuvvetlice basa basa yürüdüler. Müşrikler ilk defa gördükleri bu durumu hayretle karşıladılar. Heyecanla seyrettiler. Kapılardan uzanıp bakanlar o güne kadar eğilmiş görmeye alıştıkları başları dimdik durur halde gördüler. Endişe dolu diye bildikleri bakışlarda Birer neşe, birer korkusuz bakış vardı. Mescidi haramda durdular. Ömer, kendilerini merakla, kinle süzenlere döndü, yüksek sesle haykırdı. Burada ibadet edeceğiz, namaz kılacağız. Canını tatlı bilen bizi uzaktan seyretsin. Çocuklarını yetim bırakma hevesinde olanlar da, Yaklaşıp sataşmaya yeltensin. Eftali Enbiya Efendimizin imametiyle orada namaz kılındı. Kimse yaklaşmaya, bir şeyler yapmaya cesaret edemedi. Namaz bitince oradan ayrıldılar. Müminlerin gönülleri bayram yapıyordu. Yıllardır böyle bir neticeyi alabilmeyi pek arzu etmişlerdi. Ama daha yakın zamanlarda Hazreti Ebu Bekir'in ısrarı üzerine çıkıp mükemmel bir dayakla dönmüşlerdi. Fakat bugün hiçbir şey olmamış, siz kim ve nece oluyorsunuz bakayım diyen bulunmamıştı. Utbesi, belediği, Ebu Süfyan'ı hepsi bu büyük sahneyi sadece seyretmişler. Ömer'in alev fışkıran gözleriyle yaptığı tehdidi hadi canım sen de diyememişlerdi. Böylece Resulullah'ın Ya Rab, ''Bu dini Ömer bin Hattab'la yahut Amr bin Hişam'la aziz et'' diye yaptığı niyazların ilk meyveleri alınmaya başladı. O güne kadar müşriklere karşı kazanılmış olan ilk zaferdi bu hareket. Ebu Zer, Müslüman olduğunu bu mescitte açıklamış fakat Abbas'ın yardımıyla ölümden zor kurtulmuştu. Abdullah bin Mesud, bu mescitte müşriklere Kur'an dinletmeye teşebbüs etmiş, Bastırması çıkıncaya kadar dövülmüştü. Hz. Ebu Bekir'e bayılıncaya, yüzü burnundan ayırt edilemez hale gelinceye kadar bu mescitte dayak atılmıştı. Ama Ömer'e kimse yan bakamamış, Yüce Peygamber'in dua ve niyazı böylece yerini bulmuş, Müslümanlar ilk defa rahat bir nefes alabilmişlerdi. Bundan böyle Ömer, Mekke'de bulunduğu müddetçe her yerde elini kolunu sallayarak gezecek, çarşı pazar dolaşacak, serbestçe namazını kılıp Kur'an okuyacak fakat Ebu Cehil bile ona artık çok oluyorsun diyemeyecekti. Aydınlığa Doğru programımızın 47. bölümünü dinlediniz.